Merhaba ben de Mehtap Bilahare podcastte hepiniz hoş geldiniz Hoş geldiniz Biz de hoş bulduk mu? Bulacağız umarım Merhaba anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim yavrum sen nasılsın? Ben de iyiyim heyecan var mı? Çok heyecanımın e, aslında sebebi kızımla böyle güzel bir şeye imza atabileceksem o beni mutlu edecektir ah, Çok teşekkür ediyorum Güzel bir şey bunlar <gülüyor> evet e, mutluyum <gülüyor> mutluyum evet Evet, bugün 30 Ağustos 2018 ve ilk podcast tarihimiz. Neden Aa. bu tarihi seçtik peki? Evet, güzel. Anlamlı bir günde anlamlı işler yapılmalıydı. Evet, 30 Ağustos büyük taarruzun tarihi. Sakarya'da dünya harp tarihine yeni bir savunma doktrini kazandırdı Atatürk. Oo, çok ve güzel. bir yıl sonra... Harp sanatının bütün inceliklerini kullanarak uyguladığı Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü bugün. Bu aslında Atatürk'ü anlamak, bilmek bunlar tabii ki çok geniş konular ama madem böyle bir giriş yaptık açım, Bu vasıflarla donanımlı olan insanlar işte büyük liderler oluyor ve bağımsızlığımızın simgesi olan bugün de başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anlıyoruz. Bayramımız kutlu olsun diyelim o zaman. Evet bayramımız kutlu olsun, bayram olsun. Peki Dilşatçığım, neden biz podcast yapmaya karar verdik? Değil mi? Nereden çıktı bu podcast? Evet yani. <gülüyor> Hep babamın başının altından çıkıyor. Kesinlikle, <gülüyor> evet kendileri kocam olur, evet. <gülüyor> Şimdi babam e, uzun zamandır zaten böyle bir podcast dinleme hobisi olan bir insanlı. Şimdilerde de protos dersleri başlığı altında podcastlar yayınlamaya başladı. E şimdi öyle olunca da bizde bir gaza geldik ya biz niye yapamayalım bir de artık Türkiye'de de çok yaygınlaşmaya başladı evet. ve Türkçe içeriğin artması için bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. O, gel, o girdiğimiz gazla da heyecanla da dedik ki bir deneyelim bakalım nasıl olacak Baş evet. becerebilecek miyiz? Beceriz inşallah ama düşünsene Dışat aklıma ne geldi benim. Şimdi biz böyle her dinlediğimizin gazına geldiğimizde stüdyo kayıtlarında mesela babanı söyledin ya stüdyo kayıtlarında ben de şarkı türkü söylemek istiyorum diyerek kayda girdiğimi düşün. Ha, tabii ki böyle bir deneyimim oldu ama maalesef herkes kendi bildiği işi yapmalı diye karar verdim ve ben o işten geri çekildim. En iyi bildiğim şey benim hasta uyutmak ve ben buna devam edeceğim sanırım. Velago. Yani aslında tabii teknoloji felaket ilerlediği için artık yani ne böyle sesi berbat olan insanlar da stüdyoda işte o teknolojinin nimetleriyle sanki mükemmel bir sesi varmış gibi karşımıza çıkıyor ama çok doğru söyledin evet. anneciğim. Yetenek, Herkes, yetenek önemli. Yani iyi bildiği işi yapmalı. Özellikle de bir fikir sahibi olmadığımız konuda çok da biliyormuş gibi konuşmamak lazım. E bunlar da aslında belki de Dilşatçığım tam da günümüz Türkiye'sinde olan bir e, sıkıntı. Benim algıladığım en azından insanların kendilerini ifade etme şekilleri, ifade edemeşi. Yani ya? kendimiz asla istediğimiz gibi evet, ifade edemiyoruz. ifade edemiyoruz. Bunun sebebi acaba kullandığımız cümleler, konuşmalarımızın yanlışlığı mı yoksa dinlemede bir sıkıntımız mı olduğu, karşıdaki bilgi veren ya da konuşan kişiyi dinlemede mi bir eksiğimiz var? Ne dersin bu hususta? Ben şöyle düşünüyorum. Bir insan ne kadar kendini iyi ifade edebilirse etsin. Kelimeleri ne kadar düzgün, doğru seçebilirse seçsin. Karşıdaki seni ne kadar anlamak isterse sen aslında o kadar ifade etmiş oluyorsun kendini. Ve ben toplum olarak artık düşünmekten çok uzaklaştığımızı düşünüyorum. Maalesef evet. Garip bir cümle Düşünmekten uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ya, öyle. <gülüyor> Az düşünüyoruz ve çok da anlamak istemiyoruz aslında. Çünkü... Böyle ya kulaktan dolma şeylerle aklımızda bir şeyler oluşuyor. En kötüsü evet en tehlikelisi. Evet yani düşünmeden Aha, bu bunu yapmış o zaman iyi ya ben de böyle düşüneyim şeklinde ilerlediğimiz için özellikle bizden farklı bir düşünceye sahip biri bizimle konuştuğu zaman aslında saygı duymuyoruz. Onu dinlemeye bile tenezzül etmiyoruz. Yani bu yüzden de ciddi iletişimsizlikler oluşuyor. Ya işte biz de belki de böyle bir çalışmalar yaparak dinlemenin ne demek olduğunu, dikkatini vermek ya da kendi dışında bir dünyanın olduğunu bilerek yola çıkmak da aslında bir adımdır. Ama Dilşatçığım ben inanıyorum kendimize. Başaracağız. Neyi başaracağız? Birbirimizi dinlerken konuşabilmeyi ve konuştuğumuz şeylerden de kendimize paylar çıkarabilmeyi. Umarım başaracağız yani. Umutluyum. <gülüyor> Bu konuda umutluyum. Ben de umutluyum ama biraz insan artık kendi de böyle çabalamak zorunda kalıyor. Çünkü nedir eğitimi önce işte aile de sonra 7 yaşında. Ben 7 yaşına başladım da şimdi sistem nasıl hiç bilmiyorum ama işte belli bir yaştan itibaren de okula başlıyorsun. Ve temelde bunları öğrenerek ilerliyorsun değil mi? Direkt sana o hadi çift katlı integral al diye bir şey yok. Önce bir temelden evet. hani düşünme nedir nasıl anlarsın iletişim kurma nasıldır bunları öğreniyorsun ama eğitim sistemimiz artık o kadar garipleşti ki. Bizi düşünmemeye sevk ediyor. Yeter ki sen düşünme. Yok yok biz düşünelim tatlım. Her şeyin en güzelini <gülüyor> düşünelim. Karşımıza da güzellikler çıksın. Çünkü neye kanalize olursak olay öyle ama hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Hayır, ümitsizliğe kapılmıyorum. Yani buradan şuraya gitmeye çalışıyorum. Çocuk yaşta bu şekilde yetiştirilmeye başlandığı için artık belli bir yaşa geldikten sonra insanlar hiçbir şeyi sorgulamamaya başlıyor. Maalesef öyle ee, Düşünmemeye başlıyor ve sadece kendi bir şekilde edindiği bilginin doğru olduğuna inandığı için de toplumdaki saygı azalıyor O zaman ne diyelim biz bu konuları bilare programlarımızda geniş geniş değerlendirip konuşalım derim ben Şimdi ilk podcastimizden direkt bu kadar derinlemesine bir ciddiyetle yaklaşırsak o zaman kulaklar bizden geri durur değil mi? <gülüyor> İşte <gülüyor> bak <o>. neden bilare? <gülüyor> Toplumda da hep böyle oluyor. Önemli konuları konuşacağımız zaman ya da halledilmesi gereken bir mevzu var ortada ama hep erteliyoruz, hep erteliyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bilare konuşuruz, bilare görüşürüz. Şimdi sırası değil. E böyle diye diye zaten her şeyi o kadar fazla erteliyoruz ki. Ee... Bu yaşamdan uzaklaşıyoruz. Evet buna da bilare değinelim. Kesinlikle <gülüyor> önceliklerimizin neler olduğuna dair. Böyle gideriz. Ve podcastimizin isminin de neden Bilal olduğunu daha iyi. açıklamış olduk <gülüyor> Kesinlikle evet anlamış olduk Ve ben şunu söylemek istiyorum açım Dinlemenin öneminden bahsettik ya Şu anda tam bir ünlü düşünürün ismini unuttum Çok özür dilerim bakacağım bir dahaki sefere ama Cümle çok önemli çok güzeldi Diyor ki dinlemeyi öğren Bazı fırsatlar kapıyı hafif tıklatır Ay güzel bu, bu, sözmüş Bu kesinlikle çok güzel e, o Her şey zaten o hafiflikte o dinlemede ve duymada gizli diye çok önemli bir söz. Kimse çok özür dilerim çok ama çok güzel bakacağım. konuşmuş. <gülüyor> çok güzel konuşmuş. Ne diyelim? Bunun üstüne artık ne desek boş. <gülüyor> o zaman bugün bu kadar yeter diyelim mi? Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Keyifli oldu umarım e, dinleyenler de bizden keyif alarak. Umarım sıkmamışızdır. <gülüyor> e, evet, sıkmamaya özen gösterdik bundan sonraki programlarımızda daha iyi olur. Ha şunu da söyleyelim şimdi. Düşünme anlama vesaire diye girdik ama yani podcastimiz sadece bunun üzerine ilerlemeyecek tabii ki. Evet genel ee, konularla. Yani biz bir belli bir konu başlığı altında ilerleyeceğiz diye sınırlandırmadık. Tabii şimdi yabancı izlerle nasıl bir pilot bölüm oluyorsa bu da bizim aslında pilot podcastimiz oldu. Hani bakarız artık geri dönüşler bize nasıl olacak vesaire ama biz günlük hayattan e, şeyler üzerine konuşmayı planlıyoruz. Yani ben şimdi burada bir hastama uyguladığım anestezi çeşidi ve şeklinden de bahsedebilecek miyim? Hmm. Korkutmayalım. Yok yok. Şimdi o kadar <gülüyor> spesifikleşmeye gerek yok. Daha çok hani güncel konular üzerinden ilerleriz diye düşünüyoruz. Ama tabii dinleyenler de bize dönüşleri güzel dönüşleri olursa Artık lazım. onları evet. da tabii ki de. Yani amaç güzel vakit geçirmek. Bu sıkıntılı zamanlarda bile güzellikler paylaşmak umarım güzel olacaktır. Sonra ilerleyen bölümlerimizde dinleyenlerin iletişim yollarımızdan bahsedeceğiz değil mi tabi tabi onların üzerine çalışmalarımız devam devam ediyor ediyorum. Biz dinlediğiniz için teşekkür hepinize çok edeyiz. teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın